A'udhu billahi s-semiyu من alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bika min hamezat-i sh-shayat-in. Ve a'udhu bika rabbeni yahtarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hatu ve burhaneku min kuntum s-sadiqin. Sadakallahu la'azim. Allahummanfa'na bil-Quran la'azim. Ve barik lana fiil. Elhamdülillahi rabbil alemin. Estagfirullah al-hayyya al-qayyum. Hassantukum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 Bir kitapta yok diye iman şartını siliyor ya. İşte delilsiz adamlar. Adam kadınlar e, hayızken namaz kılar, oruç tutar. Nereden uyduruz bunu? Buhari'de var, her yerde var. La tesalli ve la tesum. Kadın hayız gördüğü vakit la tesalli ve la Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Sen o kılabileceğini der, delil göster. Yok delili. Kadınlara ayrımcılık olmasın diyor. Onlar da kılsın.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 onun Türkçesini anladığı için Allah da Kur'an'ı Türkçe okuyun diye emrediyormuş. Nereden çıktı bu? Delilin var mı? Böyle bir şey yok. burada innal Kur'an Kur'an'en Biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik diyor ayet. Feqra'u ma Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen sureyi okuyun diyor. Onun manasını, tercümesini, çevirisini demiyor. Kur'an diyor. E Kur'an'ı da Arapça diyor. E Türkçesi Kur'an olur mu? Olmaz.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 Delilleri de yok. Biz size ne söylüyoruz? Hemen altına bir delil koyuyoruz. Kaynaksız, delilsiz. Sakın dinlemeyin sakın. sakın. Allah muhafaza ya Rabbi. Enes İbni Malik Hazretleri rivat ediyor bir hadis-i şerif. Resulullah'tan işitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kâne yumul kıyameti Kıyamet günü olduğu vakitte nâdâ münâdin bir münadi idâ edecek. Ya ehlel cem'i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 Ama bize delil getirin dese biz ne deriz? فَمَنْ İslam الْاِسْلَامِ falan yok böyle. İslam'dan başka dini arayanın dini kabul edilmeyecek. Bu Aet-i Kerime ile beraber biz اِنَّدْ دِينَ عَنْدَ Allah الْاِسْلَامِ Allah'ın dinde tek din İslam'dır. Öyleyse biz hak üzereyiz. Delilinizi getirin. Hangi mezeptensiniz? İtikadınız hangi mezhep? Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaatin hak olduğuna delil getirin. Hadi bakalım delil getirin. Size delil soracaklar. Hemen okumanız lazım. E i̇şte okuyamazsanız beni bulun. Siz beni bulun. Ben efendiyi bulurum. Öyle herkes birini bulur. Arayın bulursunuz. Dersiniz ki falan hoca bize ayet hadis okuyordu. Biz onları da ezbere bilmiyoruz ama o hocaya uyduk. Size inşallah yanlış yere uydunuz demeyecekler. İnşallah. Demeyecekler. Bunun inşallahı da yok. Çünkü bu elhamdülillah deme caib ediyor. Çünkü şüpheli bir durum yok. Bu elhamdülillah deme caib ediyor. İnşallah meselesine uymuyor bura. Çünkü bizimse anlattıklarımız el-Sünnet yoludur. Hemen ayet okuruz. Fe men ümin bislima ve bi Ya Rabbi sen buyurdun ki Ey benim Habibim ve sahabım. Sizin gibi inananlar hidayettedir. Sizin gibi inananlar. Resulullah'ın imanı. Sünnet sahabeninki cemaat. Ehli sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Bir fırka kurtulacak. Kimdir onlar bu? El cemaatü, ehli sünnet vel cemaat. Zaten adımızın adı ne? Adımıza bak hizaya gel. Adımız ne? Ehli sünnet vel cemaat. Kader inkar edenlerin adı ne? Muhtezile. Muhtezile ne demek? Ayrılanlar.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 Kapılmayın çünkü yoğurdum ekşi diyen yok. Herkese eli sünnetim demeye kalkıyor. Vehhabiler en başta eli sünnet biziz diyorlar. Oraya da dikkat edin. Şimdi ben ehli sünnet değilim dese en azından onun rengi çıktı meydana. Fakat ehli sünnetim diyen de var. Sıkıntı orada. O zaman da sen ehli sünnetsen çizgiler var. eli sünnet olmanın alametli farikaları var. Öyle her öz, ehli sünnetim diyen ehli sünnet olamaz ki. Evet. Kadere inanmıyor. eli sünnetim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 Hepsi itikatta maturidiyiz. Eşariler var. Maturidi eşari bunlar birdir. Hepsi el-i sünnet. Hanefiler maturididir. Şafi Anbeli Malikiler eşari itikatta İmam Ebul Hasan eşari Hazretlerinin ayetlerden, hadislerden çıkarttığı görüş üzeridir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar bütün bu kadar yüzyıllardır ehli sünnet vel cemaat bu itikat üzere gelmiş.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 selman Farisi'nin cemaatındadır. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerle sabitler. Evet. Ümmetimin alimlerinin ihtilaf etmesi bile görüş ayrılığı nedir? Rahmetleri. İhtilaf-ı ümmeti, rahmet Hem geniş bir rahmettir. Bir meselelere bakıyorsun, Hanefi'de müsaade bulamıyorsun. Çok da hayati bir mesele olursa zaruri bir mesele. Şafii'de varsa onun fetvası taklit edersin onu. O zaruretten çıkmak için.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 Başka bir uzun boylu vardı. Dedi ki bu lahbana da dokundu. Şimdi dedi şikak nifak ehli deyince İmam-ı Azam'a dokundu bu iş. İmam-ı Azam'da başta da ayet okuma. Ne adam ya. Dedi estağfirullah. Ve min ehlil Irak'i meradû alen nifak'i Halbuki böyle bir ayet yok. Ayet şöyle. Ve min ehlil Medine'di meradû alen nifak. Medine'de usta münafıklar var diyor. Ayette. İmam-ı Azam'da ayeti maksus. Ayet demiyor tabii. İbare gibi okuyor dedi ve min dedi Iraki Iraklılardan dedi deyince İmam Malik dedi, dedi ayeti de yanlış okuyorsun dedi doğrusu nasıl efendim dedi bu sefer mecbur ayeti doğru okuyunca ne çıktı münafık merkezi Medine'dir diyor <gülüyor> ve min ehlil Bak İmam Malik de nereli Medine'li oh hadi bakalım bu sefer de ona dokundu ya yani. <gülüyor> i̇mam Azam dedi ki bak dikkatli konuşalım dedi böyle rahat dokundurursan, öyle bak şimdi ben ayet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 Yüzde yüz mutever Koca 4 Mecmu'tü Alaeddin Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına itimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuhi bir şey dediyse tamam dedi. İşte bu kadar kolay senin için bir ilmi hale alıyorsun eline. Bunla amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulursun Ömer Nasuhi Efendi. Ömer Nasuhi çünkü kafadan atmadı ki hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var.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 o zaman kışla kıyafeti olarak da. Şeyhülislam İslam'da mübarek adam ona dedi ki padişahımız dedi bunu kabul etmesin. Diye cevap yazdı. Padişah da ona yazdı ki delilini getir. Eğer delil getirebilseydi Şeyhülislam İslam ayetten hadisten bunu Alaydar Efendi Hazretleri anlatırdı. Bu meseleleri biz bilemeyiz. Pek kitaplarda da yazmaz. Bunu biz Efendi Hazretlerinden duyuyoruz. O da Alaydar Efendi'den duyuyor. Bu mesele çok tarihi bir olay öyle önüne gelen tarih kitabında da bulamazsınız bunu. Bu çünkü Alaeddin Efendi 4 padişahın huzur hocasıydı o zamandan meseleleri bildiği için. Delilini getirsin dedi. Şeyhülislam da mübarek adam bir delil oraya koyamadı o zaman. Halbuki Alaeddin Efendi dedi ki velat erkânı üledine zalemu zalimleri azıcık dahi meyl etmeyin fe temessekumünler ateş dokunur size. Bu ayeti delil gösterebilirdi. Bir de meşârik hadislerinden sahih hadiste geçiyor bir ee, sahabeden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp kanimetinden bir kumaş verdi sonra o geldi ge e e Efendimizin huzuruna dikmiş geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna adim in libasil küffâr felâ telbesâ bu giydiğin gavur elbisesidir giyme bunu dedi o zaman o zat dedi ki bunu ben sen verdin bana bu kumaşı dün veya evvelsi gün neyse Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaş olarak verdim sen onu yavur şekline giy sokmuşsun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 ile dayalı alimlere uymak bu çok önemli buedecek nerede öyle ayım ve uyun var kaç yerde cennetlerde ırmaklar içinde nimetler içinde bu nedine mate o da var Rabbleri verdiği nimetleri alacaklar Ondan sonra e, bu orada sayıyor işte emniyet içerisinde güvence içerisinde korku yok bir şey yok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 E, i̇mam Azam'da kimmiş de. Yok Ömer Nasuhi hoca da ben kasap miyim de. Ömer Nasuhi hoca ama uydurukçu hoca değil. Uyucu hoca. Uyucu olduğu için onun ilmi hali muhteber. Sen de yazdın oraya. Karkoşa, ben 20 kaç cilt tefsir yazdım. Ama hiçbir yerden almadım diyor. E desene ki uydurdun. Hiçbir yerden almadım deyince bakla ağzından çıkarttı.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 Bana gelecek diyecek ben de diyeceğim Bukhari hadisçi var <gülüyor> Resulullah buyurdu Namaz kılamaz oruç tutamaz Haşa dedi ki İhrama girdin her şeyi yap Kabe'yi tavaf edemezsin mescide girme Ben delil getireceğim Ona da delil soracak böyle yapacak Buna uyanlar mı oldu şimdi Onun için ben sizi Allah için acıyorum Ben bu millete Allah için konuşuyorum ya Yani ne olacak yani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 Evet, kurt yiyecek. Kurt kuzu yiyecek. Kuzu da gitti aslana. Dedi ormanlar kralısın beni himayene al. Dedi ne demek dedi ya. Höt dedi mi kurt bu gelir dedi buraya. Bir şey oldu mu bana sığın. Kurt yanaşınca gitti kuzu atladı aslanın üstüne. Oha. Rahat. Ondan sonra kurta böyle bak. Gel de göreyim. O arada bir kartal geldi yukarıdan. Kuzuyu kaldırdı götürdü. Kuzu bağırıyor oradan. Ulan hani ormanlar kralıydı? Sözün ne oldu? Aslan dedi ona ki ben dedi yerden gelenlere karşı söz verdim. Gökten gelene neydi? Altını sağlama almış. Bu da üstten geliyor. Orayı sağlamamış sağdan geliyor. Soldan geliyor. Allah her taraftan adamı kuşatmış. Allahümî verâîm muhit diyor. O dinsiz kitapsız kafirler kendileri beni mi geçeceklerini zannediyorlar. Teknolojileri ilerlemiş diyor diyor. Onları çepeçevre kuşatmış Allah diyor Kur'an.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 bana kaç yüz bin dolara sattın böyle manzaralı yukarıdan yer şudur budur sen beni kandırdın diyor o diyor ne alakası var kardeşim buranın değeri buydu ben ne yapayım e diyor bak bu dağ başladı sallam. E kardeşim diyor beş senedir sallanmıyor ben ne bileyim diyor şimdi sallanacak işte hesap böyle şimdi ikide bir bir daha başlıyor hareketleşme e ne yapacağım senin ne gücün var onun cennet, cennet, cennete girene kadar güvence yok, garanti yok, emniyet yok. Şu Allah'ın dinini koruyalım, selamette girelim ya. ذَٰلِكَ يَوْمُ Ne denecek? İşte bu ebedilik günüdür. İşte son nokta burası. Çünkü hangi müjdeye er ersen, hangi mükafaata kavuşsan, ne kadar mutlu olsan, saadete ersen, erişsen,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 İnsanlara bir keyif gelir, onun dozunu ayarlayamadı mı, üzüntüden de ölür, sevinçten de ölür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, e, hicret etmek istedi, Efendimiz'e dedi, ben Medine'ye izin verir misin? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ebu Bekir bekle belki bana da izin çıkar. Ya o zaman bekleyeyim dedi. Bekledi, develeri dört ay besledi, besledi. Öğlen vakti çıktı, Resulullah geldi sallallahu anh, başında örtmüş. Herkes uykuda kaylule yapıyor gündüz. Öğlen sıcağı Mekke'de herkes yatar.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 Selamü aleyküm ey cennet halkı selam olsun size. Dediği vakitte lebbeyke ve saadek. Buyur ya Rabbi buyur. hayatınızdan memnun musunuz diye soracak. Allah Allah. Ve malen tut halkı ki. Sen nasıl razı olmayacaksın ya Rabbi? Kimseye vermediklerini bize verdin. Millet cehennemde ateş alem kaynıyor. İçi dışı ateş olmuş. Biz bu cennete girdik.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 İbn Abbas Hazretleri ne diyor? Velilülülümlerin derecelerini. Bismillah derece. Alimlerin, sair müminler üstünde 700 derece farkı var. Ma beyin et derecelerinin mesutu Her iki derece arası 500 senelik mesafeleri. E sen bu, bunlar delil ister. Allah, fazıl alim alel alabed, ke fazliye Bir adam sabah kadar ibadet yapsa, ömrü de sabah kadar ilimle uğraşsa, veya hayatını ilimle geçirdi.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 ne alakası var. Aman aman aman kendi delilimize kendimiz elimizle ne yapmayalım zarar vermeyelim. Men daa ilaहुda kim hidayete davetçi olursa, kim hakka rehber olursa, doğruya insanlar çağırırsa, kanile umen ecrim ismi Ona uyan ne kadar insan dünyada varsa onun sözüyle doğruyu bulan amel eden onların kendi cevaplarından bir şey noksan edilmeksizin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 olmaz ve libasu takva onu giydirmek istiyorsan güzel bir libas haramlardan sakınacaksın takva üzeri olacaksın ve zinetu'l haya e bir de normal giydirdim kapattım ama bir de süslü bir şeyler de yapalım donatalım kuşatalım o zaman hayalı olacaksın utanacaksın Allah'tan utanacaksın kullardan utanacaksın insanda böyle haya olacak el haya min el iman Ve e bir de meyve versin istiyorsan senin imanın ürün versin istiyorsan el ilmu vel amelu vel cihad ilim lazım Sonra amel lazım, sonra cihat lazım. Emma ehlül ilim, ilim ehli ne yaptılar? Fedellu'n ala ma cahid bi Peygamberler ne getirdiyse, Muhammed Mustafa sallallahu anh, ne getirdiyse, millete onları kim öğretti? İlim ehli öğretti. Onun için ilk meyvayı ilim verir. Ondan sonra vem mahlul cihat ve cahidu besyafi ala cahid bir rusul. Cihat elde ne yaptı? Peygamberlerin getirdiği dava uğrunda canlarını verdi. Kanlarını döktü, şehit oldular, gazı oldular, Allah'ın dinini bize kadar getirdiler. Onun için ilim ehlin’e çok borçluyuz, cihat ehlin’e çok borçluyuz. Bunlar sayesinde imanımızı koruyoruz. Ve arnâkırette de delilimizi getireceğiz inşallah. Onun için lantagdu ve fettette allem min el Bir sabah gidip bir akşam çıkıp bir ilim meselesi öğrensen, hayyurumünetüssalihye mi eterak?